Radyo Tiyatrosu İki Soylu Kişinin Öyküsü Yazan Gogol Radyo için oyunlaştıran Firuzan Toprak Reji Rıza Tüzün Efekt Erhan Mesudoğlu Oynayan sanatçılar Gogol Haldun Ergüvenç Agafya Saime Arcuman Ivan Nikiforovic Saadettin Erbil, Gapka Nezahat Tanyeri, Ivan Ivanovich Nüvit Özdoğru, Yargıç Necmi Oy, Üye Ersan Barkın, Katip Savaş Dinçel, Memur Engin Akçelik, Polis Müdürü Bilge Zobu, Kadın Dilek Türker, Tivanoviç Metin Çoban. Sayın dinleyiciler ben Nikolay Vasilievich Gogol hepinizi saygıyla selamlarım şimdi Ivan Ivanovich ile Ivan Nikiforovich'in yaşamından bir bölüm sunacağım Nikiforovich'i sizlere tanıtacak olan dul bayan Agafya'ya bırakıyorum sözü benim efendim Ivan Nikiforovich sizden iyi olmasın çok iyi bir adamdır benim efendim yargıç Demyan Demyanovich papaz Petro iyi tanırlar benim efendim haftada bir sakal tıraşı olur. Benim efendim hiç evlenmemiştir. Onun evlenmiş olduğunu söylerlerse de inanmayın sakın. Ben ve o, o ve ben ya <gülüyor> Yalan dedikodu. Söylentilere göre benim efendim kuyruklu olarak dünyaya gelmiş. Bu da yalan. Öyle olsa ben görmez miydim hiç? Şaşarım bu lafları çıkaranlara. Efendimin en yakın dostu Bitişik Kopşu Bay Ivan İvanoviç'tir İçtikleri su ayrı gitmez Yargıç Demyan Demyanoviç Onların birbirlerine şeytanın ipiyle Bağlı olduklarını söyler durur Benim efendim az konuşur Ama sözleri bıçak gibi Keskindir ha. Ha. Kapitana hürkası tertemiz oldu Şimdi etrafı temizleyeyim. Sonra da bahçenin inmeli. Meyve fidanlarıyla dolu koskoca bahçeye. Agasya! Agasya! Beni çağırıyor. Efendim geliyorum. Şimdi oyunumuzun ikinci kahramanı... Ivan İvanoviç'i tanıyalım. ...Bulbayam kapkanın ağzından. Benim efendim dindar bir adamdır. Onu papaz Petro iyi tanır. Ha, dindar dedim de hatırıma geldi. Şu putta tozlanmış onu da sileyim bari. Efendimin kaftanı. Oh, tüyleri ne de güzel parlıyor. Yeni uğulmuş gümüş bir... Bir şey gibi Bir, bir tasi gibi Bu kürkün bir benzeri yoktur dünyada Her nesine isterseniz Sizlerle bahse girebilirim bu konuda Eşi yoktur efendim Vallahi de yoktur Billahi de yoktur Şimdi onu sandalyeye asmalıyım ha, Tamam ...Agafya Kiev'e gelmeden önce diktirmişti bay Ivan Ivanovich bunu. Efendim? Agafya'yı mı soruyorsunuz? Şu canım Ivan Nikiforovich'in evindeki dul kadın. Hani mahkeme reisinin kulağını hartada ısırmıştı ya? Tamam, tamam, işte o. O da kendisi. Şimdi de Ivan Nikiforovich'i soruyorsunuz öyle mi? Nikiforovich ...bizim bayın en yakın dostudur. Bitişikteki evde oturur. Bizimkiyle içtikleri su ayrı gitmez. Benim efendim çok güzel konuşur. Ünlü bir ozan... ...şeyim... ...şey ...ismini unuttum. Neyse onun konuşması için şöyle diyordu. Hoş. Fevkalade hoş. Banyodan sonraki uyku gibi... Vallahi de billahi de kulaklarımla duydum ah, Benim efendim zengin bir adamdır Mirgorod'un en güzel evi onundur Evin dört bir yanını süsleyen sarmaşıkları efendim bizzat sular hep ah, Şu kurumuş yaprakları atmalıyım ah, Oldu Bahçenin önündeki ağaçlar bir şey mi? Arka kesimde daha neler neler var. Kavunlar, karpuzlar, üzümler. Benim efendim bu meyvelerin olgunlarını eliyle bizzat koparır. Meyvelerden en çok kavunu sever. Onu bizzat keser yer. Benim efendim hediyeyi de çok sever. Kapka! Kapka! -ka. Efendim buyurun. Kapka! -ka. Hani benim kavunum? Hazır efendim, hemen getireyim. Koy şöyle. Hmm, Görünüşü de pek çekici. Hmm, güzelmiş. E benim bahçemden kötü şey çıkar mı hiç? Ha, bu belde'nin en zengin çiftliği sizinki efendim. E, kapka. Evet. Git tohka ile kalemi getir. Peki efendim. <gülüyor> Ee, Gapka Senin çocuklar görünmüyor e, Arka bahçede oynuyorlar efendim Pekaram Al bakalım şu dilimleri onlara sakla Aa, Dur dur dur Çekirdeklerini unuttum ver de onları ayıralım hmm, Tamam ayırdım Şimdi kağıdı ver ki Ayırdığım çekirdekleri sarayım Bugün 2 Temmuz 1810 Kapkanın çocuklarının ve benim yediğimiz kavunun çekirdekleri. <gülüyor> Tarında attım. Şimdi al bakalım şunu. Götür kilerin 12. gözüne koy. Her zamanki yerine yanılıp da yanlış yere koyma sakın. Karışmama. peki efendim, merak buyurmayım? Hiçlikten hiç ses daha çıkmadı. Görünürlerde de kimsecikler yok. Kavun çekirdeklerinin paketini kilere koyduktan sonra bir koşu git. Sayın Ivan Nikiforov için iyi olup olmadıklarını sor bakalım. Eğer selamlarımı da unutma. Peki. Peki efendim. Peki. Var. Ben de yukarı çıkıp giyineyim bari. Türkümü fırçaladın mı? Hazır efendim. Hı. Gel bakalım beyen Kafka. Aa, günaydın Agafya girmeyeceğim. Günaydın. Efendimiz selamı var. Ee, Sayın Ivan Nikiforov için hatırlarını soruyorlar. Ben de şimdi efendimin buyruğu üzerine Sayın Ivan İvanov için hatırlarını sormaya geliyordum. Bizimki şükürler olsun iyidir. İçeride hazırlanmatta sizinkiyle kiliseye gitmek için. İşleriniz bitti mi Bayan Kapka? Eh bitti sayılır. Kürkü silkeledim, tüylerini fırçaladım. Ben de bizimkini Sonra... kapitana çiçekli hırkasını sirkelendim, havalandırdım. Şimdi sundurmayı temizleyeceğim. Eh kolay gelsin. Gitmeliyim. Hoşça kalın. Güle güle. İki dostum, iki Buyurun aziz arkadaşım Gerçi kapka <gülüyor> sağlık haberinizi getirdi ama Bir de sesinizi bizzat işiteyim Hazır olup olmadığınızı sorayım dedim. Sağ olun benim gökler kadar aziz dostum İyiyim iyiyim Sizi gördüm daha iyi oldu oh, oh. Ben de şimdi size seslenecektim Sevinç duydum <gülüyor> Kiliseye gidiyoruz değil mi Evet efendim hemen çıkalım İzninizle kaptanımı giyeyim rüzgar çıktı Dostum kiliseye tam vaktinde gidiyor. Evet azizim. <gülüyor> Acaba bu pazar duayı hangi papaz okuyacak bilginiz var mı efendim? Hayır dostum bilmiyorum. Ey buyurmaz mısınız? Evet, sağ olun. <gülüyor> dostum kilisede koroya katılmak ne sev ne sev hele sizin gibi güzel sesli olanlar için. <gülüyor> <gülüyor> Benim ne güzel çiftliğim var nelerim yok ki Kuşlardan tut da ata kadar her şey <gülüyor> Değil mi Kapka? Evet efendim nelerimiz yok ki Ne istersen var bahçede armutlar elmalar eritler <gülüyor> Değil Kapka? Evet efendim ne isterseniz bulunur burada Burada ne istersen bulunur derde devadan gayrı Dostanda <gülüyor> haş haş lahana nohut <gülüyor> Değil mi? kapka Evet efendim ne isterseniz bulunur burada Çiftliğinizle ne kadar övünseniz azdır Doğru diyorsun ne kadar övünsem azdır Hele bendeki kabın cinsi hiç kimselerde yok Kudur bu kabın ipe neler asıyor Bayniki için sandığını açmış olacak e, Nikiforov için sandık eşyasını havalansın diye ipi asıyor olmalı. O da sizin gibi her şeyden huylanır da. Nikiforov Bak, eski üniformaları. Evet, bakın şimdi de eski bir kazak elbisesi çıkardı. <gülüyor> 20 yıl öncesine ait olacak. Bu da nesi? Eğer. Ha <gülüyor> ha! Haptor Kadınay. Neredeyse Nikiforov için kendisini de havalandırmaya çıkaracak. İçeri girdi. İş bitti herhalde. <gülüyor> Aa, bu sefer başka bir şeyle çıktı. Ne o? Tüfek. Hayır doğrusu. Ben Nicky hiç tüfek görmedim. Bay Nicky Forovic tüfek kullanmaz ki. Tüfek onun nesine gerek? Bu tüfek... ...bana gerek. Hanidir böyle bir tüfeğe sahip olmak istiyordum. Tüfekle eğlenmek çok hoşuma gider. Ee... Bayan Agatya... Hey Agaç ya buraya bak. Ne duruyor elindeki? Görüyorsunuz ki tüfek efendim. Ne nasıl tüfek? Aspaya tüfek efendim. E eli ver bakayım nasıl bir şey he? ha? Ha de delirden olacak efendim. E bu sizde öteden biri var mıydı? Sanırsam vardı. Hm güzel şey pek beğendim doğrusu. E bunu Baydan isteyeceğim. E, Tüfekini ne yapacak o? Olmazsa bir şeyle değiş tokuş ederiz. Ee, sayın bay şimdi ne yapıyorlar? İçeride dinleniyorlar efendim. Öyleyse şey e, ona deyin ki... E, ...yok siz bir şey demeyin geleyim de kendim konuşayım. B böylesi daha iyi. Buyurunuz efendim. Ee, i̇çeri girmem hava güzel. E, sundurma da oturacağım. Siz geldiğimiz Sayın Niki e haber verin. Ooo aziz dostum hoş geldiniz. Beklettiğim için özür dilerim. Biraz uzanmıştım da. Yoksa rahatsız ben. Rica ederim ne demek. Helahi Nikiforovic. <gülüyor> Güneşin insanlara yüzünü gösterdiği bu güzel havada... ...içeri kapanmak olur mu hiç? Çiftlikten yeni geldim. İkinleri görmeyin boyun kadar. Agafya. Agafya Sayın İvanoviç'e kaymakla börek getir. Aa, bu havaları hiç övmeyin Ivanoviç Allah belasını versin böyle havaların. Bela okumayın. İyi değildir. Bu çirkin sözlerin cezasını ahirette çekersiniz. Bu uyarmamı bir gün hatırlayacaksınız ama... ...o zaman iş işten geçmiş olur. Anlayamadım. Ben size ya da ananıza babanıza dokunacak bir şey söylemedim ki... ...bu denli kızdınız. Yeter yeter artık Ivan Nikiporovic. Vallahi dostum sizi kırmak istemedim. Şaşılacak şey artık bıldırcınlar düdük sesine gelmiyorlar Fakat ben sizi gücendirecek bir şey demedim ki, ki. Anlamıyorum bıldırcından niçin gelmiyor ee, Acaba zamanı mı gelmedi Bana kalırsa tam zamanıdır Ekinlerin iyi olduğunu mu söylemiştiniz Evet, evet ekinler pek güzel Ne o no, e, elbiselere mi havalandırıyorsunuz Bayniki Porovic Evet kahrolasıca kadın geç kaldı ama Bu yüzden yeni denebilecek birçok elbisem de çürüdü Kadının dışarı çıkardığı şeyleri seyrettim de Demin aralarında biri pek hoşuma gitti Hangisi? Kuzum elbiselerle beraber havalandırmaya çıkarılan şu tüfek ne dinlesidir? Söyler misiniz? Yani ne işe yarar? Vay sersem kadın vay Demek tüfi de onların yanı sıra dışarı çıkarmış <Gülüyor> Şu Sorocinsi'deki enfiyeci iyi enfiye yapıyor doğrusu. Ne güzel kokusu var bakın. Tarhun otuna benziyor. Ee, Buyurun. Benim aklım pekim tüfekte. Allah aşkına söyler misiniz o tüfek ne işe yarıyor? Tüfek ee... mi? Şey bazen kullanılır. <gülüyor> Allah iyiliğinize versin aziz Mivan Dikip Ne vakit kullanacaksınız? Herhalde öbür gelişiriz de. Işte. <gülüyor> E, e, siz bu güne gibi bir örtek bile vurmuş değilsiniz. Sizin hmm. öylesine heybetli ve azametli bir vücudunuz var ki... E, ...bu vücut e, avının peşinden oradan oraya koçamaz. <gülüyor> hayır, hayır, hayır. Size av için tüfek değil, huzur için koltuk gerek. Hmm. Uzun lafın kısası, Hı. şunu bana verin de olsun bitin. Nasıl, Nasıl olur? Minis kuvvetlerine girmek üzereyken ben bunu bir Türk'ten satın almıştım. Hem çok kıymetli hem de çok gerekli bir şey. Ne, ne, neresi, neresi gerekli? Neresi gerekli ne demek? Ya eve haydutlar saldırırsa? Şuraya kadar korku duymadım. Zira bir tüfeğim vardı. Azizim Nikiforovic. Beni iyi dinleyin. Biz yıllar yılı birbirine dostluk elini uzatmış. Çevremizde dostluğun sembolü haline gelmiş kişileriz. Hı. Bu bağlılığımızın hatırı için bir şey yapın. Dostluğumuz bozulmasın ne olur. Güzel konuşuyorsunuz Bay Ivanoviç. Zaten hidabet alanındaki kudretiniz malum. Fakat beni şaşırtan nokta şu. Ben dostluğumuzu sarsacak bir şey yapmıyorum ki. Bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz? Öküzdenli sıkırlarında otlar ses çıkarmam. Poltava'ya gideceğiniz zaman arabayı istersiniz. Peki derim. Eh. E, ne bileyim, e, Gapka'nın çocukları... Lafı uzatmayın canım. Demek tüfeği bana hediye etmek istemiyorsunuz. Ee, Öyleyse e, ...değişelim. Neyle? Ee, özel bir şekilde yetiştirdiğim bir domuz var. Onu vereyim size. Efendim? Cins domuzdur. Göreceksiniz seneye size ne kadar çok yavrulayacak. Allah Allah. Anlamıyorum bir türlü. Nasıl oluyor da bana bunu teklif edebiliyorsunuz? Sizin domuzunuzu ne yapayım ben Hı? Şeytana kurban mı gezeyim Bu sözlerle günaha giriyorsunuz Bay Nikiforovic Düşünün bir kez Tüfek tüfektir Ya domuz nedir ha, Domuzu ha. beğenmiyor musunuz yani Siz beni ne sanıyorsunuz kuzum yani peki, ben... peki, peki, peki, peki otur İstemiyorum tüfeğiniz sizin olsun Sandık köşelerinde paslanacakmış Varsın paslansın bana ne? Artık ondan söz etmeyeceğim Ivan İvanovi'yi çok garipsiniz doğrusu. Bu kadar bilginize rağmen cahil gibi konuşuyorsunuz. Beni aptal yerine koyuyorsunuz. Şimdi. Otur, otur. Bu konuyu burada kesiyorum. Tamam. Ha, getir Agafya. Şuraya koy tepsiyi. Hı, şöyle. Gidebilirsin şimdi. Sevgili dostum. <gülüyor> Börek buyurun. Dinleyin beni Nikifarovic. ...size domuzdan başka iki çuvalda yulaf vereyim. Ivan Ivanoviç ...sizinle konuşmak için... ...önceden vallahi bir güzel nohut yemek gerekir. Tüfiğin iki çuval yulafla değiştirildiği... ...dünyanın neresinde görülmüştür? Akşamları soğuk havalarda... ...çalımla büründüğünüz kürkünüze... ...hiç yanaşmıyorsunuz bakıyorum. Unuttunuz galiba Sayın İvan ha. ...domuzu da vereceğim. Aa, bir tüfiğe karşılık... ...iki çuval yulafla bir domuz ha... Gülüm bağırıp. Az mı yani az mı? Sizin olsun domuzunuz. Öpüşün <gülüyor> domuzunuzda. da. Ne var bunda kızacak? Fazla konuşmayın. İstemiyorum yeter artık. Defolun gidin buradan. Beni daha fazla sinirlendirmeyin. Çabuk kızıyorsunuz. <gülüyor> Bu kötü sözler yüzünden dilinizi cehennemde doğrayacaklar. Sizinle konuştuktan sonra insanın tütsülenmesi gerek. Efendim tüfek soylu bir şey soylu olduğu kadar oyalayıcı bir eğlence ve aynı zamanda odanın bir süzüdür. Ivan Nikitich Tüfeğinizle bir budalanın süslü bir torbayla övündüğü gibi övünüyorsunuz. Ivan Ivanovich, siz kelimenin tam anlamıyla bir kastsınız. Ne? Ne dediniz? Ivan Ivanovich, zat halinizin kaza benzediğini söyledim. Efendim? Bu... Efendi, bütün nezaket kurallarını çiğneyerek bir insanın rütbesine soyuna karşı saygı göstermeksizin böylesine aşağılık bir sözle hakaret etmek gücünü nasıl buluyorsunuz kendinizde? Bu söz hakaret edici değildir ki... Hakaret edici Hayır değildir. Evet hakaret edici değildir. Hakaretin edicidir. ne demek Hakaretin olduğunu ben zaten halinize da çok daha iyi Hadi hadi Hey Agafya. Agafya buraya gel. Buyurun efendim ne oluyor burada? Şu adamı kapı dışarı et. Bakın, Çabuk! Casus! Be. Benim gibi soylu bir kişi ya. Ben kadın, hele bir yamaştır. Sana dünyanın kaç bıçak olduğunu göstereyim. Senin de efendininde sesinizi <gülüyor> <yere saranlar>. geleceksiniz. <gülüyor> Bu hareketlerimizi pahalıya ödeyeceksiniz. Çık! <gülüyor> Aşk olsun ustaya. Ne de güzel yaptı kafesi. Hı? Hem de gece vakti. Kolay iş değil. <gülüyor> Agafya hayvanların kaplarına su koy. Yemlerini de unutma. He, peki hemen Ha, He, Şöyle... Aç bakayım kümesin kapısını Hı -hı. Hı -hı. Bu kümesi Ivanoviç görünce hırsından çaplayacak. <gülüyor> Bay İvanlı sakın onunla konuşmayın özür de dilemeyin Yok canım ne diye özür dileyecekmişim Sizi mahvetmek istiyor o Siz onu hiç tanımamışsınız <gülüyor> Hala ah, <hele> şunlara bak <gülüyor> Boyunlarını gak kak diyeni de güzel uzatıyorlar <gülüyor> Sevsinler seni Gel bakayım Al kız. Ay, sen, sen de gel, sen de gel. Sana da var öyle. kızım öyle. Kızma git git. Kahvaltınızı getireyim mi? Hayır, hayır, hayır. Gidip biraz yatacağım. Gidip biraz yatacağım. Ne diye boş dalaşıyorsun? Boş dalaşmıyorum efendim. Buraları topluyorum. Sonra da kilere bulgur taş yiyeceğim. <gülüyor> Ceketinizi getireyim mi? Çayımı getir çabuk. Peki efendim. Soğukmuş üşüdüm. Gidip ceketimi giyeyim bari. Çayı ne diye yalnız içecekmişim. İki forovici çağırırım da beraber içeriz. Hayır Allah kahretsin. Unuttum gitti. İki forovici küsür. ...dost değiliz artık. Ama kaz diyen adamın evine... ...ölsem de adım atmam. Evi başına yıkılsın. <gülüyor> <sana>? <gülüyor> ah. Kaz kümesi. Demek gece yarısı duyduğum gürültü buymuş. Vay alçak vay. Vay rezil vay. Hem de bir kısmı benim toprağıma taşmış. Ben gösteririm sana. Dost yüzlü düşman. Yani bir ortalık kararsın, bilirim ben yapacağım. Verirseniz boynunuzu Koparırım almallah <Gülüyor> Şöyle birinci direk kesildi Sıra ikincide Bir Etrafı kolaçı ne diyeyim Görünürlerde kimse yok ama bakalım Bir şey devam işe devam Olun, olun, olun. Olur. Olur. Ha, ha. İkincinin de işi tamam. Yolun yarısından çoğunu geçtik demekti. <gülüyor> İkinci direkte de sallanıyor. <gülüyor> Çıt, yok. Herkes derin uykuda. Pardon bir aksilik çıkartma. Hadi. Ha. Hı. Hı. Çok işler oldu gitti. Ben ben burada. Agafya, Agafya neredesin? Var mısın efendim? Geldim. Gültü işittin mi? İşittim işittim işittim işittim ben de fırladım yasaktan. Yakalayışı. Adamlar da kaldım. Sesler bir çiçekten geliyordu galiba. E, tamam ışığı yaktım. Adamlara sesleneyim. Hı. Ne diyordum? Ha efendim kuşlardan en çok ardıç kuşunu severim. Evimde var bir tane. Zavallıcığın geçenlerde sesi birden kısılmaz mı? Ee, ne yaptınız? Ne mi yaptım? Pek bilgili bir dostum vardır. Tuttum kuşu ona götürdüm. Kafesi şöyle koyalım da önce biraz demlenelim dedi. Ee, hayır diyemedim tabii. Tabii tabii. <gülüyor> Aman efendim... ...aman beni nasıl ağırladı... ...nasıl... kulade bir balık ikram etti... ...ama bu bildiğimiz gibisi değil... Hmm. ...ne balık ne balık... ...havyarda fevkaladeydi... <gülüyor> ...enfesti doğrusu... ...ne de güzel anlatıyorsunuz... ...insanın ağzı sulanıyor... ...ne diyordum... Ha, ...azizim kuşu görür görmez... ...hımm deyip aldı iğneyi eline... ...kuşun bazının altındaki... Efendim, ...Kazak Okitka'nın çalınan inek hakkındaki... ...davasını okuyup bitirdim. Ha? İmza atar mısınız? Okuyup bitirdim mi? Ne çabuk ayol hiç duymadım. Peki peki ver imza alayım. Başka evrak varsa onları da okuyiver. Olur efendim. <Gülüyor> Ne diyordun? Ee, diyordunuz ki... E diyordunuz ki... E hayvanın bazına... Aa, tamam tamam. Evet. İğneyi hayvanın bazının altındaki... Nuhut tanesi kadar şişkinliğe batırıvermez mi? Ay hiç dayanamam. Ee, pek yufka yürekliyimdir. O oldu. Hayvan o gün şakmaya başladı. <gülüyor> Aa, aa, aa, gözlerim neler görüyor. Buyursunlar efendim. Safa geldiniz, safalar getirdiniz sayın Ivan Ivanovich. Safa bulduk sayın yargıç Kolay gelsin efendim. Sağ olun sayın Ivan Ivanovich. Ee, Sizin ile ağırlamamı emir buyursunuz. Bir çay içersiniz sanırım. Hayır, teşekkür ederim. Ee, çok rica ederim bir fincan. Çok naziksiniz sayın Yarkıç Özür dilerim içeri için Hatırımı kırmayın ama Ne olursunuz bir fincancık eh, de, Hatırınız için bir fincan içeyim bari <gülüyor> <gülüyor> Ne kibar adam Bir fincancık daha Hayır, Hayır. Hayır. Hayır. Ne asil adam Kişiliğini ne güzel belirtiyor Evet evet Çok rica ederim bir fincancık daha Asla İkramınıza candan teşekkürler Fazla içemem Tamam tamam <gülüyor> Sayın Demyan Demyanovic Size önemli bir işim düştü ha? Bir dava dilekçesi Neler diyorsunuz siz Bir dilekçe mi Evet ee, Can düşmanım aleyhine bir dilekçe Kimmiş bu can düşmanınız İvan Nikifarovic Davgaçhan. Efendim Yanlış duydum herhalde. Hayır Sayın Yargıç, yanlış duymadınız. İvan Nikiforovic Dovgoçkun. Nikiforovic aleyhine bir dilekçe öyle mi? Evet efendim. Aa, hayret doğrusu. Kulaklarıma inanasım gelmiyor. Dostluk sembolü siz iki insan... ...her pazar kiliseye kol kola giden siz iki arkadaş... Gün dedi kaç kere karşılıklı hatır sormadan edemeyen siz iki can ciğer ahmak e, nasıl olur da birbirinize böylesine düşman olursunuz olamaz canım ben şimdi annemi nasıl inandıracağım kız kardeşimle her kavga edişimizde annem köpekler gibi birbirinizi niçin yiyorsunuz? Şu İvanoviç ile örnek alsanıza... ...bayılıyorum onlara... ...ne olgun insanlar der dururdu... <gülüyor> Anlatın bakalım... ...neden açıldı susuzmayan aranız... Sayın Yarkıç... Hı? ...bu çok ince bir mesele... ...bir iki sözle açıklanamaz... İzniniz olursa dilekçemi... ...bay Katip okusun... Tihonovic... ...şunu oku bakalım... ...Mirgorod ilçesi soyluk kişilerinden İvanoğlu İvan Pererepenko'nun aşağıdaki hususlar üzerine dilekçesidir. Birçok günahları ve kanunsuz davranışlarıyla herkesçe bilinen soyluk işçi İvan Dovgoçun... ...7 Temmuz 1810 tarihinde şahsıma olduğu kadar... ...rütbe ve soyuba da çok ağır gelen... ...öldürücü bir hakarette bulunmuştur. Ne akıcı bir üslup ya Rabbi. Bu adam ne güzel. Ya. Devam edin. Evet. Şöyle ki... ...adı geçen soylu kişi... ...kendisine dostça tekliflerde bulunmak için... ...evine gittiğimde... ...tahkir edici bir sözcük olan... ...kaz kelimesiyle hitap etti bana. <Gülüyor> Kaz demiş Tüm Mirgorod ilçesi bilir ki Ben kaz değilim İleride bu ismi taşımak isteğim de yok e, Soylu kişi olup olmadığıma gelince Bu cihet Üç aziz kilisenin nüfus kütüğünde Doğum günüm ve vaftizimle kaydedilmiştir Malumunuz Kaz kütüğe kaydedilmez Çünkü kaz Hı. insan değildir 2- hmm. Gene bu münasebetsiz soylu kişi evlerimiz arasındaki bahçenin hudut çizgisi üzerine bir kas kümesi kurarak sayın babam Onisi oğlu İvan Pererepenko'dan kalan arazimi de çiğnemiş bulunmaktadır 3- hmm. İsmi ve soyadı bile yüzü kadar çirkin olan bu adam evimi kundaklamak gibi canice bir niyet beslemektedir Aşağıdaki örnekler bunu ispata yeter Birincisi Bu huysuz adam önceleri tembelliği ve şişkoluğu yüzünden hiç evden çıkmazken Şimdi sık sık dışarı çıkmaya başlamıştır İkincisi Benim bahçeme bitişik olan hizmetçinin odasında devamlı olarak ışık yanmaktadır Hasisliği yüzünden iç yağı bile yakamayan birinin devamlı ışık yapması Art niyet sahibi olduğunu kasıtlı olduğunu belgeler kundakçılık hakaret arazime saldırı ve özellikle soyadıma kaz ismini eklemek gibi alçakça davranışlarından ötürü suçlu olan soyluk işi Nikiforoğlu Ivan Dovgoçu'nun para cezasına çarptırılmasına ve zarar ziyanımı ödemeye mecbur tutulmasına kanuna aykırı davranışlarından ötürü de Zincire vurularak hapishaneye gönderilmesine Derhal ve aynen emir verilmesi hususunda Gereğinin yapılmasını arz ve rica ederim Saygılarımla Yazan Mirgorod'da arazi sahibi Soylu kişi İvanoğlu İvan Perere Penkov Of Kendimi zor tuttum Kuzum Allah aşkına Siz asabi bir bunalım içinde misiniz? Ne evet. demek bunlar? Derhal geri alın bu dilekçiyi. Çabuk gidin Nikorovic'le de barışın. Eskisi gibi tatlı tatlı geçinin canım. <gülüyor> ee, bunları da öyle kupkuru bir şekilde yapmayın ha. <gülüyor> Yeter ki Yargıç Demyan Demyan o içi çağırmayı unutmayın. Yoksa karışmama. <gülüyor> Benim artık Nikorovic'le barışmam imkansız Sayın Yargıç. Hoşça kalın. Şey Aa Gitti bile Ne dersiniz buna Ne diyeyim bilmem ki Şaşırdım kaldım O Buyursunlar Sayın İvan Nikiforovic Zatı halinizi buraya Hangi rüzgarlar attı böyle Bir çok çabuk sandalye verin Hadi evet, Teşekkür ederim. Gerçi sizi görmekle çok memnun oldum. Ama buraya kadar zahmet etmenizde rol oynayan nedeni bulamadım henüz. Efendim size bir dilekçe sunmaya geldim. Dilekçe mi? Evet bir dava dilekçesi. Düzenbaz, hilebaz, riyakar İvan İvanoviç... ...aleyhine bir dava dilekçesi. Aman Allah'ım. Siz neler söylüyorsunuz böyle? Şerefli bir insan hakkında nasıl bir dil kullanıyorsunuz? Hem... ...o sizin cancıya dostunuz değil mi? Değilmiş. Ha? Koynumda yılan besliyormuşum da haberim yokmuş. Ha? O ne iblismiş ne iblis. <gülüyor> Dilekçeyi okuyunca anlarsınız. <gülüyor> ee, Allah Allah. Oku şunu İtihonovic. <gülüyor> e, Mirgorod ilçesi... ...soylu kişilerinden... ...Nikiforoğlu Ivan Dovgoç'un... ...aşağıdaki hususlar üzerine... ...dilekçesidir. 1. Kendine soylu kişi süsünü veren İvanoğlu İvan Pererepenko, şahsıma karşı duyduğu kinden ötürü birçok kötülükler yapmakta beni zarara sokmaktadır. Dün gece bir hırsız gibi ayaklarının ucuna basarak elinde çeşitli aletlerle avluma girip kümesimi paramparça etmiştir. 2. Keza gene o hayatıma da kastetmiştir. Şöyle ki, geçenlerde... Evime gelerek odamda bulunan bir tüfeği ısrarla istemiş, diller dökerek beni kandırmaya çalışmıştır. Bu tüfeğe karşılık kendine özgü hasisliğiyle boz renkli bir domuz, iki ölçek yulaf gibi basit şeyler teklif etmiştir. Ben onun bu korkunç isteğinin farkına varıp onu bundan vazgeçirmeye çalıştım. Fakat o bana hakaret etti. O günden sonra da bana düşman kesildi. Onun dindarlığı da bir kisvedir. Oruç tutmaz, tutar görünür. Kurban diye evine aldığı koyunları keser, yer. O rezilin soyu da bozuktur. Kız kardeşi herkesin bildiği bir sokak kızıydı. Annesi, babası... Ee, yeter artık. Verin bakayım, ben okuyayım. Evet. Okudunuz mu efendim? Evet. İzninizle. <gülüyor> Nereye gidiyorsunuz Oturun biraz bir çayımı için Teşekkür ederim içmeyeceğim İzninizle Deftere Her iki dilekçenin de kabul edildiğini yaz Peki efendim Biz gidiyoruz Allah Güle güle efendim ...bu kadar işin altından yalnız başıma kalkamayacağım. Öteki memur arkadaşları da yardıma çağırayım bari. Odacı da nerelerde acaba? Ooo domuza bakın! <gülüyor> Dilekçeyi kaptı kaçtı! Dur dur! Namussuz seni! Ya. Hey, dur! Al. Dur, dur! Tutun şunu! Gördün mü başımıza gelenleri? için dilekçesi gitti elden. Kopyası da yok. Ne yapacağız şimdi? Durumu üyeye bildirelim bari. Hayır! Güey'e değil polise bildirelim. E, en iyisi yani. yargıca bildirelim. Yok, polise bildirelim. Hayır, yargıca bildirelim. Ha, polise bildirelim. E, polise gidilir. Polise, polise bildirelim. Ne oluyor? Ne var? Sormayın başımıza gelenleri. E, Hayır nedir? Çabuk anlatın. Efendim. E, dava sahiplerinin getirdikleri dilekçelerle uğraştığım bir sırada içeri boz renkli bir domuz girdi. Eee, Nikiforov için masasının üzerinde duran dilekçesini kapmasıyla kaçması bir oldu. Ne? Evet efendim. Eee, e, e, arkasından öteberi attık. Bazı arkadaşlar da koştular fakat yakalayamadık Bay Katip sözlerimiz zapta geçirir Gereği görüşüldü Bu fevkalade durum Oy birliğiyle alınan karar gereğince Polis müdürlüğüne bildirilecektir Zira işin kovuşturulması Daha çok polisi ilgilendirir Evet efendim evrakı 389 numarayla Polis müdürlüğüne postalayacağım efendim Tamam Sayın dinleyiciler Mirgadot'ta bulunan iki sayın kişinin Konuşmalarına kulak verelim bu kez Efendim Sayın polis müdürü buyurdular Çok içeri Oh, buyursunlar efendim. Hoş geldiniz Piotr Fedorovitch. Hoş bulduk sayın dostum ve velinimetim. Yorgun bulduk. görünüyorsunuz. Şöyle buyurun oturun. <Gülüyor> Savaş izlerini taşıyan bu bacağınız da sizi bir hayli sarsıyor sanırım. Bacağımdan mı söz ediyorsunuz? Aziz dostum ve veli nimetim Ivan ivanoviç Hayatımda öyle seferler yaptım ki bu yorgunluklar onların yanında solda sıfır kalır. Ee, örneğin 1807 savaşında Alman kızlarının peşinden gideceğim diye... ...ne ırmaklar ne geçitler atladığımı <gülüyor> size bir anlatsam. <gülüyor> <gülüyor> o türden kovalamaları gençlikte biz de yaptık. İşte <gülüyor> <gülüyor> ee, ne alemde Piotr Fedorovich? Bugün ne dediniz Bugün mü peki Anlatayım anlatayım evet. <gülüyor> ee, Havalar da ne kadar güzel gidiyor <gülüyor> Beni bağışlayın canım şey. Bugün <gülüyor> size ...çok önemli bir iş için geldim. Ne, neymiş bu önemli iş? Ee, şey... ...yani siz daha doğrusu... ...bakın, bakın, bakın... Evet. ...önce şunu söylemeliyim. Ee, tabii, tabii neden... ...tabii, tabii anlarsınız ha. Ama, Hı -hı canım, efendim, değil mi? <gülüyor> evet, canım. Of, belki uzatıyorum ama bu hükümetin isteği. Hükümet böyle istiyor. Daha doğrusu... ...böyle isteyen hükümet. <gülüyor> evet, siz... Asayişi bozdunuz Kuzum evet. Allah aşkına neler söylüyorsunuz siz Hiçbir şey anlamıyorum Rica ederim Ivan, İvan o hiç nasıl bir şey anlamazsınız Boz renkli hayvan Çok önemli resmi bir evrak alıp götürdüğü halde Siz hala bir şey anlamadım diyorsunuz Hangi hayvan Sizin boz renkli domuz canım ee? İşte o Mahkemeden bir evrak alıp kaçmış e Bana ne Hayvan sizin olduğuna göre suç sizindir Teşekkür ederim Beni hayvanlarla bir tuttuğunuz için Ama rica ederim ne müdasebe diye Ben böyle bir şey demedim Lütfen elinizi vicdanınıza koyup düşünün bir kere Caddelerde pis hayvanların dolaşmasının yasak olduğunu herhalde bilirsiniz Domuzun sokağa çıkması bu kadar önemli bir şey mi? İzin verirseniz açıklayayım İvan İvanoviç Bu idarenin bir buyruğudur Bizler boyun eğmek zorundayız daha geçen yıl idarenin bu buyruğunu bir bildiriyle halka duyurdum Başka hayvanların değil de domuz, keçi, tavuk, kaz gibi hayvanların dolaşması yasak efendim Bu sözlerinizle beni kırıyorsunuz Piotr Fedoroviç. Niyetiniz beni incitmekse o başka Asla siz dostum ve veli nimetim benim Sizi hiç incitmek istemem Bir dediğinizi iki yapmam Hatırlarsınız geçen yıl çatınızı nizami ölçüden bir arşın yüksek yaptırdığınız halde hiçbir şey demedim anlamazlıktan geldim fakat şimdiki başka buna göz yummak olmaz görevim sokakların temizliğini sağlamak caddelerin halini daha doğrusu hali halini tasvir ettirmeyin şimdi bana beni kırmayın Ivan Ivanovitch düşünün bir kez caddelerde gebe bir domuz ne olurmuş yani ne çıkar? Onu da Tanrı yarattı. Sizin çok bilgili bir kişi olduğunuz herkese malum Bense alaydan yetişmeyim. El yazısını ancak 30'unda öğrenebildim. Hmm. 1801'de 42 Avcı alayının dördüncü bölüğünde temğendim. <gülüyor> Fa fakat, fakat benim görevim hükümetin isteklerini yeraya getirmektir. Ivan Ivanoviç sorarım size. Mahkemeden resmi evrak çalan öbür suçlular gibi cezalanır mı cezalanmaz mı? Eğer insansa cezalanır. Söz gelimi evrakı siz çalmış olsaydınız cezaya çarptırılırdınız. Fakat domuz bir hayvandır. Kanun der ki hırsızlıkta suçlu. Dikkat ederseniz sadece suçlu diyor. Burada suçlunun ne soyu ne cinsi ne de sıfatı açıklanmamıştır Şu halde şu halde suçlu bir hayvan da olabilir <gülüyor> Ancak daha önce sözünü etmiş olduğum karara göre Hayvanın cezalandırılması için asayişi bozmak suçundan onu polise teslim etmek gerekir Boşuna yorulmayın Piotr Fedorovich. Onu asla cezalandıramayacaksınız Öyleyse bildiğinizi yaparsınız. İsterseniz Noelde kesin, isterseniz jambon yapın. Yalnız, yalnız bir icam var sizden. O hamarat gapka eğer sucuk yaparsa bana birkaç kangal göndermeyi unutmasın. Oh, hay, hay hay hay, istediğiniz sucuk olsun. Aziz dostum veli nimetim Ivan Ivanovitch. Size bir çift sözüm daha var izninizle. Evet. Nasıl söyleyeyim? Başta Sayın Yargıç olduğu halde... ...tüm dostlarınız beni buraya niye gönderdiler bilir misiniz? <gülüyor> Sizi... ...aziz arkadaşınız... ...Evet... Ivan Nikiforovic ile barıştırmaya hey, hey, O terbiyesizle mi? O münasebetsizle mi? Onunla barışmak ha! İmkansız bir şey bu! Şey, ne diyecektim? Siz sucuğu biberli mi seversiniz? Karışma önerileri her ikisince de geri çevrildi Yapılacak başka şey kalmadığından dilekçe kayda geçirildi imzalandı dosya dolaba kaldırıldı O dolapta tozlana dursun. Güz gitti, kış geldi, karlar eridi, baharlar açtı Mevsimler mevsimleri, yıllar yılları kovaladı mirgadotta birçok kız evlendi, anı oldu Bir caddenin adı değiştirildi ...bazı resmi binalar onarıldı. Yargıç ağzındaki çürük dişleri çektirip... ...yerine takma diş yaptırdı. Gapka kırışan yüzü için... ...yeni bir düzgün formülü öğrendi. Agafya, Nikiforoviç'i ...Ivanoviç aleyhine fitneledi de fitneledi. Günlerden bir gün... ...Mirgolot'ta çok önemli bir olay oldu. Polis müdürü bir balo verdi. Aman Allah'ım o baloda neler olmadı. O baloda kimler yoktu kimler... <gülüyor> ne kadar zarifsiniz hanımefendi ne kadar ince Aa, İltifat ediyorsunuz son günlerde maalesef kilo aldım sayın Ivan Ivanovich söylüyorum efendim çok çok incesiniz Polis müdürünün kılıcının kınına girecek kadar ince <gülüyor> Ne güzel şeyler söylüyorsunuz ben Unutmadan söyleyeyim bizim kaneşiki yavru doğurdu birini size vereceğim <gülüyor> Hayatımda hiç bir şeye bu kadar sevinmedim. Ee, siz ne kadar ee, şey... E, ...cömert nasıl evet. <gülüyor> evet, sayın konuklarım tempomuzu hızlandıralım. Başta uğraşta el evet, çırp at taraflızıyım. <gülüyor> <gülüyor> Bizler de aynı fikirdeyiz. Ha, açık olan sağ gözümün Ivan Nikiforovic dongoçunu görmemesi bana çok tuhaf geliyor Çok zorladım ama gelmedi Nasıl olur? Siz Ivan İvanoviç ile Nikiforovic'in aralarının hanidir açık olduğunu duymadınız mı? Birinin bulunduğu yere öbürü gelmiyor Hayret doğrusu Sağlam gözlülerin barış içinde yaşayamadıkları şu dünyada Ben kör gözümle nasıl yaşayayım da... Yarabbi, nelerde bulur söylersiniz. Benim şu ahu gözlerime bakıp duracağınıza bir şeyler yapsanız... Ne yani, gibi, ne gibi? Bir şeyler yapsak canım. Ee, ne yapıp yapıp, bu iki eski dostu barıştırmalıyız. Ay, güzel, evet. güzel, e e e şimdi bir cinsi Latif'le hararetli hararetli sohbet etmekte. Gidip gizlice İvan Nikiforovic'i getirelim, onları birbirleriyle barıştıralım. Güzel ha ama bu güç görevi kim üzerine alır? <Gülüyor> ...diplomatça büyük bir hüner ister. Sonra aracı çok güzel konuşmalı. Sözleri inandırıcı olmalı. Aa, evet, güç bir görev doğru. Tamam, buldum. Bu aracı neden siz olmayasınız? Aa, ben mi? Yok canım. Evet, oya sunuyorum. Ee, kabul, kabul. kabul, kabul. Sayın Tevanoviç Oy birliğiyle bu göreve atanmış bulunuyorsunuz Başarılar dilerim <gülüyor> <gülüyor> Kuzum ne oluyor orada? Şey, bir şey değil canım Bayanların güzelliği üzerine konuşuyorduk da <gülüyor> ha, <o başka. gülüyor> ben o inatçı gelmez diye bahsi kazandım. Biz kaybettik. Ne yapayım efendim? Gelmem dedi de başka bir şey deme. Aaa! Aa, aa, sayın konuklar işte sayın Nikifor'un iç karşınızda. Güzel sürpriz ha, Buyursunlar efendim buyursunlar Hoş geldiniz. Buyurun. Hepinizi saygıyla selamlarım Sizleri çok mu beklettim Hayır efendim nasılsınız sayın Ivan Nikiforovic Teşekkür ederim iyiyim Sizleri görünce daha da iyi oldum <gülüyor> Görmeyeli toplamışsınız Ivan Nikiforovic Teşekkür ederim hanımefendi ee, saygıdeğer konuklarım, sofra sizleri bekliyor. Buyurun. Ay, buyurun. Evet, şöyle buyurun. Siz hemen şöyle oturun. <gülüyor> buyurun ben Siz, ben şöyle efendim. Şöyle buyurun. Çok evet. Şey. Efendim bu kaymaklı gözlemeyi erikli hindi, ahçı patakom işe yaptırdı. Buyurun. Buyurun. Oh. buyurun. Oh. erikli hindi oh. gerçekten <gülüyor> nefis. Bayır turp <tupiyle gülüyor> hazırlanmış balığı bir şeylere dönüşmüş. Aa, insan bu sofrada ne yiyeceğini şaşırıyor. Allah. Hepsi birbirlerinden <gülüyor> evet, Afiyet olsun Daha birbirlerini <gülüyor> görmediler Heyecan içindeyim görünce ne olacak acaba Eyvah göz göze geldiler şu anda İki kalktı İvonon işte yok, Kaçmak yok Kaçmak yok sizleri bırakmayacak Tık Çekilin Kalamam imkanı yok bırakın gidişim Size de yazıklar olsun Tibanovic Ivanoviç toplantıda yok diye ne kadar yemin ettiniz. Demek bunlar hep düzenmiş. Buradan çık çıkmak yok. Birbirinizle barıştıktan sonra istediğiniz yere gidebilirsiniz. Bayan Verane kucağına düştü. Özür dilerim benim suçum değil. Hay bacağım. Ben kim öfürdülerim. Görüyorsunuz ya herkes ne kadar barışmanızı istiyor. İnat etmeyin barışın Allah aşkına. Eğer küs kalmakta diretirseniz Allah da kulları da sizi bağışlamaz. Bilmiyorum ben Ivan Ivanoviche ne yap? Niçin benim kümesi mi yıktı? Niçin beni mahvetmek istedi? Ben ona karşı hiçbir kötü niyet beslemedim. Saygıdeğer soyluk kişiler, hepinizin ve Tanrının önünde yemin ederim ki ben düşmanıma hiç. Ama hiçbir şey yapmadım. Bana küfreden olur. Benim Rutenberg'imi, evet, soyumu, sopumu o hor gören olur. Her gittiği yerde, her gittiği yerde arkamdan söylemediğini bırakmıyor. Kayıtlı doğrusu. Ivan Ivanoviç, ben size nasıl bir kötülük yaptım? Daha ne yapacaksınız? Unuttunuz galiba? Burada söyleyemeyeceğim bir kelimeyle rütbeme ve soyadıma hakaret ettiniz. İzlinizden niçin daraldığınızı söyleyin. Size kaz dedim diye daraldınız Sen... değil mi? Ya. Bu kadar basit bir şey için insan eski dostuna güzer miyiz? Bu kelimeyi tekrar ağzınıza alıyorsunuz ha? Ben de buralarda duramam artık! Artık her şey bitti demektir. Aradan mı 15 yıl geçti. Mirgorod'dayım şimdi Bu on beş yıl içinde burada neler neler olmamış Yargıç Demyan Demyanoviç Tanrının rahmetine kavuşmuş Bir gözü kör olan Tivanoviç de sizleri ömür Kundaktaki çocuklar büyümüşler Onların yerine yeni doğanlar geçmiş Genç kızlar evlenmişler Başka? Başka ha, Evet alandaki büyük saatin camı çatlamış Acaba birbirlerine küs olan iki eski dost, Ivan Ivanovich ile Ivan Nikiforovich ne oldular dersiniz? Papaz bilir herhalde. Ee, önce kiliseye gitmeli. Görünürde papaz yok. Merak ettim doğrusu. Mumların önünde dua eden şu ihtiyara sorayım bari <gülüyor> ee, Özür dilerim efendim hmm. Size bir şey sormak istiyorum Buyurun Bu kentte soylu kişi Ivan Nikiforovic adında Çift çubuk sahibi biri vardı ee, Acaba hayatta mı? Yıllardır bu kentten uzaktayım Bugün yolum düştü de bir sorayım dedim Ivan Nikiforovichi soruyorsunuz demek Sizi tanıyamadım Ay şey siz siz ha. <Gülüyor> Az kalsın tanıyamayacaktım. Ne kadar değişmişsiniz. İnsanı değiştiriyor yıllar böyle Siz de çok değişmişsiniz. Zorlukla çıkarabilirsiniz. Ee, ne var ne yok. Ha, bildiğiniz gibi. <gülüyor> Bugün Poltova'ya gidip geldim. Ha, bu, bu kötü havada mı? Hı, ne yaparsınız gitmek zorundayım. Şu bizim dava bilirsiniz. <gülüyor> Şimdi orada görülüyor. Daha sonuçlanmadı mı? Ha, daha sonuçlanmadı. Ama üzülmeyin. Çok inandırıcı bir kaynaktan önümüzdeki oturumda davayı kazanacağımı öğrendim. Tabii laf aramızda. <gülüyor> ne garip. Koskoca kilisede iki ihtiyardan başka kimse yok. Şu ihtiyarla da konuşayım bari. Ona da Ivan Ivanoviç'i sorarım. <gülüyor> Ta kendisi, siz şey Ivan İvanoviç. Evet, evet Ben Ivan Ivanovitch. Siz? Ben Nikolay Vasilievich Gogor. <gülüyor> <gülüyor> Sizi kürkünüzden tanıdım. <gülüyor> kürk Ivan Ivanovitch, Ivan Ivanovitch kürk tamam <gülüyor> İşte böyle dostum. Zor tanınır hale geldim. Yılların oyunu bu. Sağlığınız nasıl? Eh, eh, şöyle Bu da da şükür. Ha, size bir müjde vereyim. Nedir? Bizim dava vardı ya. Hatırlarsınız. Ha, evet, ha. evet. da önümüzdeki son oturumda davayı ben kazanacakmışım. Eski bir dosttan haber aldım. Allah eşi dostu eksik etmesin. Baylar, bu dünya ne kadar can sıkıcı. İki Soylu Kişinin Öyküsü adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Gogol Radyo için oyunlaştıran Piruzan Toprak Reji Rıza Tüzün Efekt Erhan Mesudoğlu